Bismillahirrahmanirrahim, çok değerli Diyanet TV izleyicileri, Ilmahal programımızın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. İnşallah bu bölümde de sizlere ve bizlere yararlı olacak, dini hayatımızı yaşamayı daha iyi yaşamakta da bize faydalı olacak bilgileri beraberce paylaşmış oluruz. Bundan önceki bölümlerimizde helal ve haramlar konusuna başlamıştık. Helallerle, haramlarla ilgili genel prensipler üzerinde duruyorduk. Bir, en son bölümümüzde de bir önemli bir prensip olarak eşyada asıl olan ibahadır kuralını işlemiştik. Bu şu anlama geliyordu. Biz haramları, yasakları belirlemek için bir delile ihtiyacımız yok. Esas olan olayların, eşyaların ve eylemlerin helal olmasıdır aksine bir delil bulunmadığı sürece e, her şey helaldir, mubahtır anlamına geliyordu. Yani kısacası biz bir şeyin yasak ve haram olduğuna delil bulmak durumundayız. Onun dışındakilerin hepsi helal kapsamına giriyordu. Bunları açıklamıştık. İkinci bir prensipimize de başlamıştık. E, bu yasakları koyma, haramları koyma yetkisi e, Allah'a aittir. Bu konuda yegane yetki sahibi e, Allah'tır e, kuralını anlatan, ...haramlarda taabudilik esastır kuralını işlemeye başlamıştık. Burada iki kavramı anlatmaya çalışmıştık. Bunlardan bir tanesi taabudi kavramıydı, bir tanesi de tahlil kavramıydı. Şimdi taabud kelimesi hani kulluk, kök olarak kulluktan, kulluk etmekten geliyordu... Yani İslam'da, dinimizde hükümler ana kategori olarak iki kısmı ayrılıyordu. Bir kısmı ta'abudi hükümler, bir kısmı ise ta'alili dediğimiz hükümlerdi. Ta'abudi deyince gerekçesi ve asıl sebebi, esas maksadı akılla ya da tecrübeyle kavranlamayan, sırf Allah ve Resulü öyle emrettiği için teslimiyet gereği uymamız gereken, yani sırf Allah'a inandığımız için O'na, ee, onun e, e, inanç esaslarını kabul ettiğimiz için uymamız gereken, sorgusuz sualsiz uymamız gereken hükümleri ifade ediyordu. Bazı hükümlerde vardı ki onların biz gerekçelerini, faydalarını, zararlarını, e, hangi sebeple, hangi maksatta konulduklarını aklımızla, tecrübelerimizle tespit edebiliyorduk. Dolayısıyla bunlara da muallel, talili yani gerekçeleri kavranabilen hükümler demiştik. Bu şekilde genel prensip olarak haramlarda ta'budiliğin e, ve ibadetlerde özellikle ta'budiliğin egemen olduğunu e, söylemiştik. Muamelat dediğimiz yani günlük ilişkilerimizde, e, kişisel hayatımızda, e, sosyal münasebetlerimizde, hukuki ilişkilerimizde ise daha çok e, ta'lili hükümlerin e, egemen olduğunu söylemiştik. Şimdi bunu nereden çıkarıyorduk? Yani özellikle haramlarda... Allah'ın emretmesinin, ta'abbudilin esas olduğunu yine Kur'an ve sünnetin ilkelerinden çıkarıyorduk. Mesela Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bazı yiyecek ve içecekleri haram kılıyor. Ama aslında buna bakıyoruz. Bunlar aslında akıl ve tecrübeye göre temiz yiyecekler ya da faydalı olan yiyecekler olabilir. Ama buna rağmen bunların yasaklanmış olması oralarda başka amaçlarıyla bizim bilmediğimiz ...başka amaçların geçerli olduğunu göstermektedir. Bununla ilgili isterseniz bazı örnekler vererek devam edelim. Mesela Nisa Suresinde Yahudilere onların zulüm yapmaları, birçok kimseyi Allah yolundan saptırmaları... ...kendilerine yasak olduğu halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız olarak yemeleri sebebiyle... ...önceden helal kılınan bazı temiz ve hoş şeylerin haram kılındığı bildiriliyor. E yine En'am suresinde de ceza olarak yine Yahudilere bütün tırnakla hayvanlar ile sığır ve koyunların iç yağlarının haram kılındığı anlatılıyor. Ama bu ayetlerde bu cezaların neden bu şekilde verildiği, evet ceza olduğu belirtiliyor ama bu cezanın niçin bu şekilde verildiği tam olarak izah edilmiyor. Çünkü ceza cezalandırıyorsunuz ama bu cezalandırırken helal olan yiyecekleri haram kılıyorsunuz. Çünkü bu yiyeceklerin özünde bir problem olmadığı için özelliklerin de bu yasak kılıcı bir özellik olmadığı için bunun asıl gerekçesinin ve asıl efendim sebebinin sadece Allah katında olduğunu kabul etmekten başka çare yoktur. O yüzden işte bu tür haramlara biz taabudi haramlar adını veriyoruz. İslam'da bir şeyin haram kılınmasını esas yetkili Allahu Teala'dır ki bunu defaatle söyledik. Kur'an ve sünnetle haram kılınan hükümlerde ta'abudilik özelliği ön plana çıkmaktadır. Ama daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu durum hani dinimizde haram ve yasak kabul edilen tüm hususlar için de geçerli değildir. Dinimizde haram kılınan şeylerin bir kısmının haram kılınmasında ya yani onların akıl ve tecrübe ile kavranabilen zararlı, pis yani iğrenç, tiksinti verici, özellikleri ve onların bu özellikte oluşlarının da elbette ki etkisi vardır. Bununla ilgili daha sonraki başlığımızda yine bilgi vereceğiz. Yani şunu demek istiyoruz. Evet, Allah'ın Kur'an ve sünnette emir buyurduğu yasaklar konusunda esas olanı taabudiyeliktir. Yani onu esas gerekçeden biz bilmeyiz. Ama aklımızda yine onun yasakladığı bazı hususlarda aklımızla kavrayabildiğimiz bazı fayda ve zararlarda söz konusudur. Bunlar da ayrıca dikkate alınabilir. Ama geneline baktığımız zaman Allah'ın haram ve yasak olarak koyduklarında yani daha çok onların faydası zararından daha çok Allah'ın emrinin orada geçerli olduğunu görüyoruz. Mesela yani bunun yine bazı örneklerini sizlere de paylaşmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'de üzerine besmele çekilmeyen, ya da başkası adına kesilen hayvanların yenilmesinin haram olduğu bize ifade ediliyor. Bunların sebebi, tam tam olarak sebebi de bize açıklanmıyor. Yani bunun sebebinin taabudi özellikte olduğunu biz anlayabiliyoruz. Çünkü aslında bir etin, yani bir hayvanın üzerine besmele çekmekle onun et özelliğinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmamaktadır. Nitekim bazı kaynaklarda hani Mekkeli müşriklere bu et, eti yenen yenmeyen hayvanlarla ilgili ayet geldiğinde bu Mekkeli müşriklerin en çok hayret ettiği şeylerden birisinin bu inen ayetlere göre kendiliğinden ölen hayvanların haram kılınması ama insanın eliyle kestiği boğazlandığı yani usulüne uygun bir şekilde boğazladığı hayvanların ise helal kılınmasıydı Yani buna hayret ediyorlardı. Çünkü onlar bu ikisi arasında hani et kalitesi açısından bir fark görmüyorlardı. Değerli izleyenler aslında İslam'da hani biraz da zaman zaman tartışmalı olan, tartışmalı olan ki haramlığı konusunda değil de yani niçin haram kılındığı konusunda yorumlar yapılan Domuz etinin e, haramlığında da benzer taabudi özellik e, ön plana çıkmaktadır. Çünkü hem klasik e, alimlerimiz hem de günümüzde e, bu domuz etinin e, haram oluşunun esas hikmetinin e, Allah'ın yasağı olduğunu. Her ne kadar bununla ilgili bazı akli gerekçeler, bazı hikmetler öne sürülse de bunların hiçbirisinin tam olarak konuyu izah etmediğini ortaya koymaktadırlar. Dolayısıyla buralarda da yani bu domuz yasağında da esas olanı Allah'ın bir şeyi yasaklamış olmasıdır. Yine bazı hadislerde mesela erkeklerin altın kullanması, ipek giymesi yasaklanıyor. Altın ve gümüş kapların kullanımı genel, anlamında, genel anlamda sakıncalı görülüyor. Mesela süt akrabalarla evlenme yasağı bu birçok toplumda bu serbesttir yani İslam'a özgü kurallardan bir tanesidir. Mesela dövme yaptırmanın, saça saç eklemenin doğrudan doğru yani fayda ve zararlarını biz akılla e, tespit edemiyoruz. Tabi bazı hikmetlerini bazı sebeplerini her ne kadar e, görebilsek de buralardan esas olanı Allah'ın bu konudaki yasağının olduğunu görmemiz lazım. Yani bu, işte bu yönü dolayısıyla yani bu yasakların buralarda esas olanın taabüdü olması. Yani Allah öyle söylediği için teslimiyetle onu kabul etmemiz gerektiğinden dolayı yani bu konularda çeşitli tevil ve yorumlarla bu haramları ortadan kaldırmaya çalışmak mümkün değildir. Hani mesela zaman zaman gündeme getiriliyor. İşte tıbbi kontrolden geçirilerek acaba domuz eti helal olabilir mi? Ya da domuz kaynaklı jelatin işte değişim ve dönüşüme uğradığı için helal olabilir mi? Hayır olamaz. Yani nasıl kontrolden geçirilirse geçirsin domuz ürünlerinin hiçbirisi helal değildir. Yani bu konuda biz onun fayda ve zararı ya da sağlıklı olup olmamasına göre değil doğrudan doğruya Allah onu yasakladığı için bunu yasak kabul, haram kabul ettiğimiz için bu konudaki değişimler bunun hükmü üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Yine çeşitli adlar altın işte alkollü içkiler içilmesi, hatta bunların zaman zaman işte şu, kadara, şu kadarı sağlığa yararlıdır gibi gerekçeler öne sürülmesi de bu kural gereğince, yani bunlardaki tabudilik özelliğinin ön planda bulunması dolayısıyla geçersizdir. Bunlara itibar edilmez. Ee, tabii ki daha önce de ifade ettiğim gibi ben bunlarla ilgili bir takım hikmetler e, tespit edilebilir. E, ama esas yasak e, oradaki Allah ve Rasulünün emridir, e, talimatıdır. E, bunu, buna rağmen hani biraz önce yine söylemiştim bazı Kur'an ve sünnette geçen haram ve yasakların biz akılla id, e, bunun nedenini idrak edebiliyoruz. Yani oralarda bunun faydası ve zararına göre ya da ortaya koyacağı sonuç vereceği sonuçlara göre bu hükümlerin konulduğunu tespit edebiliyoruz. Yani bunu aklımızla ya da tecrübelerimizle, bunu yani insanlık tecrübesiyle de bunları anlayabiliyoruz. Böyle haramlar da var. Yani haramların tamamı ta diye özellikle değildir. Yani tamamının gerekçesini bilemiyoruz diye bir durum söz konusu değildir. Mesela hırsızlık yapmanın, adam öldürmenin, zina yapmanın, yetim malı yemenin, alkollü içki içme, yani az önce e, onun e, onu başka kategoride söylemiştik ama, e, alkollü içki içmenin e, zararlarını biz tespit edebiliyoruz. Yani bu tür davranışların e, Kur'an ve sünnette yasaklanmakla beraber, Bunların ortaya çıkaracağı mefsedetleri, zararları da büyük ölçüde tespit edebiliyoruz. Ama tespit etsek bile yani bunların hikmetlerini tespit etsek bile sonuçta bunlar Kur'an ve sünnete dayandıkları için Allah'ın ve Resulünün bu konudaki emir ve buyrukları bulunduğu için bunların esas dayanağının da yine emri ilahi olduğunu kabul edip ve ona göre boyun eğip teslimiyet göstermemiz gerekiyor. Yani bunların hikmetlerine az çok tespit etsek bile yine de onları da tabut kapsamında değerlendirmemiz gerekiyor. Yani uymak bakımından, teslim olmak bakımından. Bazı şeyler var, vardır ki orada Kur'an ve sünnette doğrudan doğruya bir emir ve yasak söz konusu değildir. İşte oralarda ise, yani o konularda ise biz bir neslenin, bir eylemin ya bir olgunun ya da bir davranışın helal mi haram olduğunu tespit ederken onların aklen kavrayabildiğimiz bir takım faydalarına, zararlarına e, ve sonuçlarına, maksatlarına, manalarına bakabiliriz. Yani orası ayrı bir kategori teşkil ediyor. İsterseniz onunla ilgili e, açıklamalarımızı da bir başka kural çerçevesinde devam ettirelim. O kural da şudur değerli izleyenler yani bu da üçüncü kuralımızı teşkil ediyor yani bu helaller ve haramlarla ilgili. Faydalı olanda helallik zararlı olanda ise haramlık asıldır. E, Tabi bu şey için geçerli tekrar söylüyorum Kur'an ve sünnette açık net bir şekilde emredilmeyen yasaklanmayan hususlar için geçerlidir. Yoksa orada bir şey emredilmiş, yasaklanmışsa onun fayda zararına e, bakmayız. Allah ne dediyse onu o şekilde kabul etmek durumundayız. Ama açık net bir şekilde açıklanmamışsa o konularda biz bir şeyin faydalı mı, zararlı mı, bir mefsedete mi yol açıyor, bir maslahata mı... E, bir maslahatın elde edilmesine mi yarıyor? Bizim onlara bakabiliriz. Niçin bakabiliriz değerli izleyenler? Bu ilkeyi de biz yine Kur'an ve sünnetin içeriğinden onun öğretilerinden anlamış oluyoruz. Birçok kez defaatle ifade etmiştik. Allahu Teala Kur'an'da yeryüzündeki bütün şeyleri insan için yarattığını ifade ediyor ve insanı da o yeryüzüne halife olarak tayin ediyor. Yani bir takım tabii ki sorumluluklar, bir takım mükellefiyetler yüklemek suretiyle. Bu yeryüzünden yaralanmayı ona serbest kılıyor e, ve kulları için yaratmış olduğu tüm zinetleri, tüm rızak, rızıkları, temiz rızıkları da e, haram kılacak hiçbir gücün olmadığını ifade buyuruyor. E, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de pek çok hadis-i şeriflerinde İsraf etmeden, böbürlenmeden yani insanlara gösteriş yapmadan, riyaya yol açmadan, haksız kazanç ve benzerler hani bunlara tevessül etmeden makul ölçüde yemeyi, içmeyi, giyinmeyi ve işte insanlara bu konularda sadaka vermeyi, yardım etmeyi tavsiye buyuruyor. Yine dinimizin en önemli ilkelerinden bir tanesi canın korunması ilkesi. Ve insan hayatının tehlikeye atılmaması ilkesi vardır. Yani bu Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim ayetleriyle sabit olan bir ilkedir. Bütün bunlardan yani bu ayetlerden, hadislerden ve İslam'ın temel ilkelerinden çok önemli bir esas ortaya çıkıyor. O da şu ilkedir. def mefasit celb menafi ilkesidir. Yani bu ne demektir şu? Biz e, kötülükleri, zararlı olan e, şeyleri savuşturmakla, bertaraf etmekle ama faydalı olanı insanlığa ve birey olarak kendimize faydalı olanı belli bir maslahat içeren e, şeyleri de elde etmeye çalışmamız gereğidir. Bu helal ve haramların e, temel amacının yani insanın akıl, beden ve ruh sağlığını korumak e, ve sağlıklı yaşamasını temin etmek e, olduğu anlamına geliyor. Bunun için de e, prensip olarak insanın sağlık açısından kendisine yararlı olan e, maddeleri yemesi, içmesi, e, aynı şekilde zararlı onlardan da kaçınması e, bu prensip gereği önemli bir ilkedir. E, daha önce de e, yine baştan beri ifade ettiğimiz prensipler ışığında söylememiz gerekirse Allahu Teala bir takım hususları helal kılmış. Bir kısmını da e, haram kılmıştır. E, bunları haram kılarken de kullarını olan e, sonsuz rahmetinin eserini göstererek onlara bir şekilde zararı olacak şeyler yasak, yararı olacak şeylere de helal kılmıştır. E, hatta e, değerli izleyenler Rabbimiz e, bazen e, hem zararlı hem de faydalı şeyler olabilir. Yani içerisinde hem zarar verecek hem de fayda sağlayacak şeyler bulunabilir. Eğer bunlardan faydası zararından fazla ise onu dikkate alarak helal ama zararı faydasından fazla ise onu da haram kılmıştır. Mesela bir ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Yani bunu örnek olarak örnek vermek gerekirse senz billah. Yeseluneke anil hamr vel meysir kul fihi ma ismun kabirun ve menafiun lin nasi ve ismuhuma ekberu min naf'ihima. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. Peki e, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Yani dikkat edilirse hani e, alkollü içki yasaklanmıştır. E, bazı faydaları belirtilmekle beraber ayet kerimede onların zararlarının daha fazla olduğunu dikkate alarak bu kesin ve net bir şekilde e, yasaklanmıştır. E, İslam bilginleri bu helal ve haramlarla ilgili yani birçok ayet ve hadisin e, bu anlamından içeriğinden süzerek bir genel kural ortaya e, çıkarmışlar. Bir kural formüle etmişlerdir. E, o da şu kuraldır. Faydalı olan şeylerde asıl olan mubahlık yani serbestlik, zararlı olan şeylerde ise asıl olan haramlık yani yasaklıktır. Şimdi değerli izleyenler, zaman zaman bunu hatırlatma gereği hissediyorum. Biz burada haramlık deyince... Tahrimen mekruhu da içine alacak şekilde bunu söylüyoruz. Çünkü e, Hanefi mezhebi diğer mezheplerin haram dediği bazı şeylere tahrimen mekruh e, diyorlar. Bunlar da yasaktır, yasak kapsamındadır. Ama özel teknik bir e, terimle ifade edilir. İşte bu kural gereğince yani faydalı olanlarda esas olanın mubahlık, zararlı e, olanlarda da esas ve temel asıl olanın haramlık ve yasaklık olduğu e, kuralı gereğince, ee, helal ve haram kılanan e, e, nesne ve e, fiillerin anlaşılması çok daha e, kolay hale gelmiş e, olmaktadır. Özellikle e, günümüzde yani pek çok yeni mesele ortaya çıkmış oluyor. Yani bu meselelerle ilgili doğrudan doğruya Kur'an'da, Sünnet'te bir e, nas, bir ifade, bir söz, bir ilke de bula, e, bulamayabiliyoruz. Doğrudan bir ilke de bulamayabiliyoruz. İşte böyle durumlarda e, yani Kur'an ve Sünnet'in Açıkça hakkında bir bildirim de bulunmadığı daha sonra ortaya çıkmış güncel meselelerde, yani bu ilke bize ışık tutmaktadır. Yani bu ilke gereğince faydalı ve belli bir maslahat bir maslahat içeren şeylerde, helallik yönünün zarar, mefsedet ve kötülük içeren şeylerde de. Onun yasak ve haram yönünün dikkate alınması mümkün hale gelmektedir. Yani bu sayede e, maslahat yönü ağır olanlar hakkında mubah diyoruz. Zarar ve mefsedet yönü ağır olanlar hakkında da belli düzeyde yasak diyoruz. Yani belli düzeyde diyoruz bu tahrimen mekruh olabilir ya da haram e, olabilir. Hatta belki e, mubah kapsamında olmakla beraber hani çok hoş olmayan, şık olmayan bir şeyse ona da biz tenzeyen mekruh adını vermiş oluyoruz. Mesela... E, bu ilke gereğince e, serhoş edici bir özelliği bulunmadığı için hani bir, e, yeni çıkan bir sürü meyve sularının helal olduğunu, mümah olduğunu kabul edebiliriz. Hazreti Peygamber e, sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis şerifi var. Özellikle bu e, zarar zararlı olan şeylerin yasak olduğunu biz buradan çıkarıyoruz. Yani doğrudan bu prensipten çıkarabiliyoruz. Hazreti Peygamber la darara ve la dirara buyuruyor. Yani çok e, belki söz olarak... Çok veciz bir ifadedir bu ama anlam olarak yani İslami hükümlerin büyük çoğunluğun üzerine bina edildiği bir hadis-i şeriftir bu. Bizim fıkıh eserlerimizde de pek çok alanda pek çok mesele bağlamında gündeme getirilen atıfta bulunan bir prensiptir. Yani zararlı olan şeylerin bertaraf edilmesi gerekiyor. La darara ve la dirara yani zarar vermek yoktur zarara zararla karşılık vermekte yoktur. Yani buradan da anlaşılıyor ki zararlı olan her şey yasak kapsamına girmektedir. Yine birçok ayette yani insan hayatının tehlikeye atılmaması gerektiğini, işte kendinizi öldürmeyin, kendinizi tehlikeye atmayın tarzında yine ayeti kerimeler vardır. Bütün bunlardan bir insanın akıl, ruh ve beden sağlığına zarar verecek yiyecekleri tüketmesi, ya da yani bu bu yöndeki davranışları işlemesinin hem kendisini tehlikeye atması hem de nefsini ölüme, helake ya da işte organ organ kaybına yol açabilecek bir yola girmesi anlamına gelmektedir. Allahu Teala Hazreti Peygamber'in işte teşrih yetkisine dair de bazı ayetler indirmiştir. bu bağlamda mesela bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Yani Hazreti Peygamberin e, helal ve haramları koyma yetkisi bağlamında ve yuhillu lehumut tayyibati ve yuharrimu Yani o peygamber e, sallallahu aleyhi ve sellem e, onlara tayyip olan şeyleri helal, habis olan şeyleri de haram kılar. Şimdi burada iki iki tane terimimiz var, iki kelimemiz var. E, Tayyib ve habis kelimeler. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara Tayip olanları helal kılıyor, habis olanlara da haram kılıyor. Şimdi bunların özelliklerine baktığımızda aslında burada da zarar-fayda mülahazasının ön planda olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü tayyip kelimesi daha ziyade işte hoş, helal, temiz, zararsız, güzel, iyi, falan makbul, lezzetli gibi anlama geliyor. Yani burada zararsız gibi anlamlara geliyor. Hatta buna sağlıklı gibi anlamlar verenler de vardır. İşte habis kelimesi ise işte kötü, pis, e, iğrenç, zararlı, şerli yani bu gibi anlamlara geliyor. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, tayyip olanları helal, habis olanları e, haram kıldığına göre demek ki Hazreti Peygamber e, zararsız, güzel, hoş olanları e, helal kılıyor, iğrenç, pis ve zararlı, Kötülük içerenlere de haram kılıyor. İşte biz bu, bu ayetten de yine bazı nesnelerin, bazı olguların, bazı olayların, bazı davranışların yasaklanmasında onların iyilik, kötülük özellikleri, mefsedet, maslahat yönleri ve fayda ve zarar durumlarının da dikkate alındığını görüyoruz. İşte özellikle günümüzde teknik ve teknoloji çok ilerlediği için bir takım endüstriyel yiyecek ve içecekler de ortaya çıkmış oluyor ve bunlarla ilgili ileride bolca ayrıntılı olarak açıklamalarda bulunacağız ama hani genel prensibi burada söylemiş olalım. Yani bu konularla ilgili olarak zaman zaman şüpheye düştüğümüz yönler de olabilir. İşte buralarda eğer bunlar hakkında doğrudan doğruya Kur'an ve sünnette bir hüküm yer almıyorsa biz onların hem birey olarak hem de toplum olarak, insanlık olarak Toplum sağlığı olarak faydalı, zararlı, sağlıklı, sağlıksız olma durumlarını dikkate alarak hüküm verebiliriz. Ve ancak da zaten böyle hüküm verebiliriz. Başka bir ölçümüz de yoktur. Burada bir örnek olarak belki günümüzde genetiği değiştirilmiş ürünleri verebiliriz. Hani GDO'lu ürünler diyoruz. Şimdi bunlar tamamen yeni bir olgudur. Bunların aslında faydalı yönleri de olduğu söyleniyor. İşte ürünlerin ıslah edilmesi, daha verimli hale gelmesi ve insanların işte açlığına çare olabilecek bazı umutları doğurması anlamında bunların faydalı yönleri de vardır. Ama henüz henüz keşfedilmemiş, henüz denenmemiş, gerek doğaya, tabiata, gerekse insan sağlığına pek çok zararlarının olabileceğini, yani bu tabiatın e, bitkilerin genetiyle oynanarak ileride e, telafi edilemeyecek pek çok zararlara da yol açabileceğini söyleyerek yani bunların yasak olması gerektiğini söyleyenler de vardır. İşte burada e, burada biz hangi açıdan meseleye ele almış oluyoruz? Yani bir ürünün bir yiyeceğin e, faydasını, zararını, maslahatını, mefsedetini dikkate alarak bir hükme varmaya çalışmış oluyoruz. İşte o yüzden. Yani bir e, haram ve helallerin belirlenmesinde temel bir ilke olarak e, faydalı e, olanlarda helallik, zararlı olanlarda da he, e, haramlık ve yasaklık yönünün esas olduğu ilkesini, bir kez daha e, bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Ve e, bu cümlelerle bu bölümümüzü bitirelim. Bir sonraki bölümde yine haram ve helallerle ilgili yeni bir e, prensibi açıklamakla devam ederiz. Sonraki bölümde e, tekrar buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.